Allah sana rahmet etsin. En ta'budallaha muhlisan lehuddin. Allah'a dini halis kılarak ibadet etmendir. Haniflik. Allah'a dini, dinin tümünü, bütün ibadetleri halis kılarak, ihlasla ibadet etmendir. Ve bizalike Allahu cemiyen nas. allah Teala bütün insanlara neyi emretmiştir? Bunu emretmiştir. Ve halakahum leha. Ve insanların yaratılma gayesi de budur. كَمَا قَالَ تَعَالَى Nitekim allah Teala şöyle buyurmuştur. فَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Ben cinleri ve insanları başka bir şey için değil. Ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Buradaki ancak bana ibadet etsinler kelimesinin, ayetinin tefsirini Selepten birçok ilim ehli bunların başında da İbn Abbas geliyor. Liyabudun Yani yuvahidun. Ne demek yuvahidun? Beni birlesinler diye yarattım. Yani mutlak bir ibadet değil. İbadet ve ibadette ne yapmak? Tevhid etmek, ibadede ibadette birlemek. Tamla Muhammed bin Abdullah İbrahim (Allah) diyor ki: "Allah Teala'nın emrettiği en büyük emir nedir? Et tevhid." Allah Teala'nın emrettiği en büyük emir tevhiddir. Nedir tevhid? Vehu ifradullah bil ibade. Allah Teala'yı ibadet ederek birlemek, ibadette birlemek. Yani Mekke'li müşrikler Allah Teala'ya ibadet ediyor mu idi diye sorsak ne dersiniz? Evet, Mekke'li müşrikler Allah Teala'ya ibadet ediyorlardı. Ve Allah Teala'ya öyle ibadet ediyorlardı ki niyetlerinde Allah Teala'ya yakınlaşmak için her türlü vesileye tutunuyorlardı. Her türlü vesileyi Allah Teala'ya ortak koşacak kadar Allah Teala'ya ibadet ediyorlardı ta ki amaçları neydi? Bu aracıların kendilerini Allah Teala'ya yaklaştırması. İşte diyor ki Muhammed İbn-i tevhid nedir? Tevhid Allah'a ibadet etmek değildir. Tevhid <gülüyor> Allah'a ibadette Allahu u Teala'yı birlemektir. Tevhid Allahu u Teala'ya ibadet etmek değil, Allahu u Teala'yı ibadette birlemektir. Allahu Teala'nın bizleri nehyettiği en büyük günah ise nedir? Şiriktir. Peki şiriktir. Ve huve da'vetu gayrihi ma'ahu. Allah ile birlikte başkasını ne yapmak?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 Peki oruç neyle yapılır? Bedenle yapılır. İnsanın gecenin üçte birinde kalkıp Allah'ım bana şunu nasip et diyerek dua etmesi dua mıdır? Dua mı? Duadır. Neyle yapılır? Dille yapılır. Demek ki iki türlü dua var. Dille yapılan dua. Bir de bedenle yapılan dua. Buna ilim literatüründe ıstıvahında ne diyoruz? Duaül mes'ele. isteme duası. Duaül ibadet. İbadet duası. Allah Teala bizleri ne yapmış? Ancak kendisine ibadet etmekle emretmiş ve bizleri en büyük yasakladı, yasak da ona şirk koşmak olmuş. Allah Teala diyor ki: "Ve kâl rabbukum rabbiniz." Dedi ki: "Ud'ûni, ud'ûni." <gülüyor> ne demek ud'ûni? Bana dua edin. Estecib lekum. lekum. Ben de sizin duanıza ne yapayım? İcabet edin. İnnələrinin yastakbironunun ibadeti. Bakın ayetin devamı nasıl geliyor söyleyorum. İnnələrinin yastakbironunun ibadeti. Bana ne yapmaktan kibirlenenler diyor Allah Teala? İbadet etmekten kibirlenenler. Yani ayetin devamında bakın burayı iyi yakalayın. Allah Teala ayetin başında diyor ki, Rabbiniz dedi ki, bana dua edin, ben de size icabet, icabet edeyim. Dua icabet. Ayetin devamında diyor ki, bana ibadet etmekten büyüklenenler var ya. Demek ki dua i̇badet. bir ibadet. İbadetin ta kendisi. Bana ibadet etmekten büyüklenenler var ya, cehenneme ne yapacaklar? Hı hı. Tahirin edilmiş zelil kınanmış olarak girecekler. O halde dua ziliyle yapılır, dua bedenle yapılır. Bu sebepten dolayı şirki tarif ederken Muhammed İbni Abdülvahab diyor ki şirkin tarifini yapıyor. Ve huve gayrihi ma'ahu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 Bir tane peygamber diye bir şey duymuş ama bazen görüyorsunuz, anket yapıyorlar. Onunla alakalı hiçbir şey bilmiyor. Yani peygamberin Kabe'de yattığını zannediyor. Yahut Kabe'nin Medine'de olduğunu zannediyor. Hiç adamda böyle bir şey yok yani. Allah ama bu durumda olan adamla alakalı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki melekler gelir, iki melek gelir. Tabi bunu e, o melekler cennette, cehennemden kalın elbiselerle geliyorlar. Adamın derisini böyle çizecek, acıtacak elbiseler.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 bir peygamber göndermiş deyip kurtulamaz kimse. Kimse kendini ne yapamaz? Kurtulamaz. Muhakkak bunu yakinen itikat demek o demek. İtikad demek cazim, kesin, sağlam bir inanış, iman. Dil de dilin yüzünden bunu söylemek değil. Rabbimiz Allah. Hayır. Tabi bizler bütün ibadet türlerinin Allah'a yapılması gerektiğini zikrettik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 Diğer amellerde Allah-u Teala'ya şirk koşma.